Merhaba, Adana Çukurova ilçesinde bulunan Doğal Park 2'nin Jurassic Park olarak işletilmesi kararı Adana 2. İdare Mahkemesi tarafından iptal edildi. Adana Çukurova ilçesinde bulunan Doğal Park 2'nin CHP'li İlçe belediyesi tarafından 10 yıllığına özel bir şirkete tahsis edilerek Jurassic Park olarak işletilmesi kararı Adana 2. İdare Mahkemesi tarafından iptal edildi. Böylece Eylül ayından beri faaliyette olan ve vatandaşların Para ile girebildikleri Jurassic Park'ın kapatılıp halka açılması gerekiyor. Karar veren mahkeme gerekçe olarak Belediye Meclisinin verdiği kararla tahsis ettiği yaklaşık 3 bin metrekare arazinin yaklaşık 12 bin metrekaresinin maliye hazinesine 2 bin 800 metrekaresinin Büyükşehir Belediyesine ait olmasını ve bu kurumlar tarafından Çukurova Belediyesine tahsis edilmemiş olmasını gösterdi. Belediyeler Kanunun Meclis'in görev ve yetkileri başlıklı maddesiyle Diğer kuruluşlarla ilişkiler maddelerine dikkat çeken mahkeme, belediyenin sadece kendine ait taşınmazları asli görev ve hizmetlerde kullanılmak üzere bedelli veya bedelsiz tahsis edebileceğine dikkat çekti. Doğal Park 2'nin Jurassic Park olarak işletilmesine karşı dava açan 100. Yıl Mahallesi Doğal Parkı Koruma Halk Girişimi de dava sonucuna dair yazılı bir açıklama yaptı. 40'lar Eylül Valiliği'nce ıstranca Ormanları'nda Bulgaristan sınırında bulunan Dereköy-Karadere-Şükrüpaşa Köyleri bölgesinde kurulmak istenen 15 adet RES yani Rüzgar Enerji Santrali'ne karşı Trakya platformu tarafından açılan davada Edirne İdare Mahkemesi'nce ÇED gerekli değildir kararı iptal edildi. Kırklareli Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nün 5 Ağustos 2015 tarihli duyurusunda ıstranca ormanlarına RES projesine çevresel etki değerlendirmesi gerekli değildir kararı verilmesi sonucu işlemin iptali ve yürütmesinin durdurulması talebiyle yaşam savunucuları tarafından Edirne İdare Mahkemesi'nde açılan dava sonuçlandı. Açılan davada Trakya Platformu'nun Bilim ve Hukuk Kurulu'nun yanı sıra gönüllü akademisyenlerin destekleriyle sunulan bilimsel raporlar ve hukuksal gerekçeler sonucu mahalinde yapılan keşif ve incelemenin neticesinde bilirkişi raporunun mahkemeye sunulmasını mütakip Edirne İdare Mahkemesi oy birliğiyle verdiği 2016-684 sayılı kararda bilirkişi raporunda restlerin göçmen kuşların göç yollarında ve orman ekosistemlerinin içinde kurulmasının, vantilatör etkisili düşey hava hareketinin ekosistem tabanında yaratacağı iklim değişikliğinin, kuleler arası bağlantı yollarının habitat parçalanmasına neden olacağı, yazın kurutucu, kışın dondurucu etkisi olacağı, bunlardan dolayı da mikroorganizmalarda kaçınılmaz ve imkansız yok oluşuna neden olacağı bu yok oluşunda büyük boyutlu bitki ve hayvanlarda yok olmasına neden olacağı vurgulanmış olup Edirne Mahkemesi'nce kararı itiraz eden davalının itirazının raporunu sakatlayacak nitelikte olmadığından bilirkişi raporun hükme esas alınabilecek nitelikte olduğu görülmüştür dendi ve şöyle devam edildi. Kırklareli Valinci çevresel etki yapılmasına gerek olmadığı idare tarafından ispatlanamadığından çet gerekli değildir kararının hukuka uygunluğu bulunmamaktadır denildi. Bu davada verilen karardı. Trakya Platformu yönetim kurulu üyesi Göksel Çidem dava sonucunu şu şekilde değerlendirdi. Bizler Trakya Platformu temsilcileri olarak Trakya'nın bir bütün olarak ekolojik, kentsel, doğal, çevresel, tarihsel, kültürel değerleriyle birlikte korunması ve gelecek kuşaklara ve zamanlara taşınabilmesi, insanımızın yaşamsal varlık nedeni olduğundan Trakya'nın değerlerinin, varlıklarının talan edilmesine, ranta açılmasına, sağlıklı ve dengeli bir çevre ve kent yaşamının yok edilmesine, zarar görmesine karşı, Trakya'da bu kapsamda verilen mücadeleyi bütünlüklü sürdürebilmek için, kurumsal hale getirmek için oluşturulan Trakya platformu, Bilim, Hukuk ve Yürütme Kurulu bölgede yaşayanlara her türlü desteği vermeye devam edecektir. Yaşam her şeyden daha değerlidir. Yaşamı değerli ve sürdürülebilir kılmak yaşam alanlarını ve doğal varlıklarını korumakla mümkündür. Yaşam için yaşamı savunmaya devam edeceğiz dedi Köksel Çi'den bu açıklamasında. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Rize Havalimanı için hazırlanan ve 100 milyon ton taşın Karadeniz'e döküleceği ÇED raporunu yeterli bularak onayladı. Doğan Haber Ajansı'nda yer alan habere göre Rize Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nün konuyla ilgili yazılgı açıklamasında Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü tarafından yapılması planlanan Rize Havalimanı Projesi ile ilgili olarak hazırlanan ÇED raporunun inceleme ve değerlendirme komisyonunca yeterli bulunularak kabul edildiği ÇED raporunun halkın görüş ve önerilerinin alınması için 10 günlük askı sürecinin başladığı ifade edildi. Dendi ki bakanlık halktan gelen görüşler ışığında rapor içeriğinde gerekli eksikliklerin tamamlanması, ek çalışmalar yapılması ya da inceleme-değerlendirme komisyonunun yeniden toplanmasını isteyebilir. Nihai olarak kabul edilen ÇED raporu 10 gün içinde halkın görüşüne açılmış olup, görüş ve öneriler bu süreç içerisinde Rize Şehircilik İl Müdürlüğü ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nda müracaat edilebilir dendi. Rize Havalimanı Pazar Yeşil Köyü ile Kız Kulesi mevkii arasında 266 hektarlık alanda kıyıdan 26 ile 32 metre uzaklıktaki deniz dolgu alanına yapılacak. Derinlik yapısı itibariyle dünyada ilk olma özelliği taşıyan havalimanı inşaatında 100 milyon ton taş kullanılacak. Ordu Giresun Havalimanı projesinde deniz dolgusu için 32 milyon taş kullanılmıştı. Proje kapsamında saatte 36 uçağın iniş kalkış yapabileceği 45 metre eninde ve 3000 metre uzunluğunda pist ile apron inşa edilecek bu projeyle yeşil ve barış dolu bir gezegen direktleriyle esen kalın